Yeah. checkaste Kainat, bugün 21 Aralık Pazartesi, yıl 2015, ay 12, gün 355, Kasım 44, 1437, Hicri Rebiülevvel 10, 1431, Rumi Aralık 8. Dünya Kooperatifçilik Günü, güneşin oğlak burcuna girmesi, kış faslı, gün dönümü, erbayinin başlangıcı, fırtına, günün sözü, dostu olmayan insan en yoksul insandır. Bekstein. Günün malumatı Güneş Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 21 Ocak Kış faslının ve Erbayin'in başlangıcı Bugün yani 21 Aralık'ta Güneş Oğlak yani Keçi Yavrusu Burcu'na girmiş olduğundan Kış faslı ve Erbayin başlamıştır Oğlak Burcu'nda doğanlar 21 Aralık 21 Ocak Disiplinli Disiplin temsilcisi Satürn sizin yıldızınızdır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 Erbayn 40 gün demektir ve kış fastının başlangıcıdır. Kış faslı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer. Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri oğlağa benzediğinden onlara bu ad verilmiştir. 21 Aralık günü de 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbayn derler. Erbayn ilk günlerinde artmaya başlayan soğuklar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 Questa guerra non ha fine, sembra dire tutto quel sangue, ma l'inferno non c'è posto mentre il paradiso langue. Ben venga la vendetta, tra assassini si sta in compagnia. Morte loro generali, viva la filibusteria. Oi. Versami da bere, ti racconto le mie storie. Della mano che mi hanno mozzata, della gamba che ho regalata. quando sette dei nostri pirati appesi a un cappio abbiamo trovati senza vestiti, senza onore, giù nella fossa senza un fiore c'è dal ponte, pago davvero a ha più coraggio per primo volo all'arrivaggio, un primo colpo di cannone, col secondo fino a venti, siamo già sul vostro ponte, tutti armati fino ai denti. Te salvi noi prendiamo solo i forzieri. Non si uccidono soldati, non si uccidono innocenti. Lasciate le armi, lasciate le navi, lasciate le teste dei comandanti. mo figli di cosari i grandi e come spalle siamo figli. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer Madras Can Tomil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Ilaria Graziano ve Francesco Forni'den Filibusteria diye bir şarkı çaldık. Filibuster kelimesinin kökeninde var. Ee, aslında İspanyolca, İspanyolca Filibusteria'dan geliyor. Aslında da Felemenkçe'de freebooter yani freebooter İngilizcesi de yani haydut, deniz haydudu, korsan, finan anlamına gelen bir kelime. Ve 1850'lerde İngilizce diline girmiş filibuster diye. Me mecliste de sonra parlamentoda da kürsüyü işgal eden Evet, sürekli konuşmasıyla bazı kanunların çıkmasını engelleyen temsilciler meclisi üyelerine ya da senatörlere özgü bir yöntemin kökünde yani bir şeyi bir tasarıyı paralamak anlamına geliyor fakat aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey, Orta Amerika'da ve Batı Hint adalarında sömürgeleştirmek için oraları cirit atan korsanlara deniz haydutlarına verilen ad bunlardan biri de William Walker'dı şarkıyı da zaten William Walker'ı anlatmak için çaldık şimdi Galeano'ya dönelim aynalara kitabına bakalım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 seçilmiş insan. William Walker, 1856'da kendisini Nikaragua devlet başkanı ilan etti. Tören kapsamında konuşmalar, askeri geçit, resmi geçit, ayin ve Avrupa şaraplarıyla 53 kez kadeh kaldırma yer aldı burada. Bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi John H. Wheeler yeni devlet başkanını resmi olarak tanıdı ve yaptığı konuşmada onu Christoph Kolomb'la kıyasladı. Walker, Nikaragua'yı Louisiana anayasasını e, Nikaragua'ya dayatır ve 30 yıl önce bütün Orta Amerika'da kaldırılan köleliği geri getirir. Bunu siyahların iyiliği için yapmıştır. Zira alt düzey ırklar, eğer onların enerjilerini yönlendiren beyaz bir efendileri yoksa, beyaz ırklar rekabet edemezler. Seçilmiş insan olduğunu iddia eden bu Tennessee şövalyesi, Emirleri doğrudan Tanrı'dan alır. Altın çember şövalyeleri olduklarını söyleyen ve kendilerini alçak gönüllü bir biçimde ölümsüzler ordusu diye adlandıran, hepsi limanlardan toplanmış paralı askerlerden oluşan bir çeteye liderlik eden Walker, sürekli yaz kıyafetiyle dolaşırdı. Bütün Orta Amerika'nın fethine soyunan Walker, beşi birden ya da hiçbiri diyerek amacını açığa vurur. Bunun üzerine, birbirlerinden ayrılmış, birbirleriyle savaşmış, karşılıklı kin gütmüş 5 Orta Amerika ülkesi kaybettikleri birlikteliği en azından kısa bir süreliğine tekrar inşa edip ona karşı birleşirler ve 1860'ta onun kurşuna dizerler. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Saleye yine. Tarihte bugüne bakalım. 1907'de bugün Şili ordusu En az iki bin kişi katletmiş bugün işçi işçi bunlar güherçile olarak adlandırılan İngilizcesi Salt Peter bir iki kede yerlilerin kızı işçilerin işi de bu güvercin dışkılarından oluşan çok zengin gübre mademesi potasyum nitrat varında. potasyum nitrat evet. Onları yok boğaz tokluğuna çalıştırılmasını protesto ederek greve giden 2000 işçiyi 1907'de katledip bu işi bitirmişler Şili ordusu tarafından. 1832'de Mehmet Ali komutasındaki ordular Osmanlı ordusunu Konya'da yenilgiye uğratmışlar. Osmanlı İmparatörlüğünün az kaldı. O, o tarihte çöküşe götürecek olan olayı dış müdahalelerle, Rusya'yla batı, bazı batı ülkelerinin müdahalesiyle kurtarılmış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bu. 1963'te bugünse e, Bloody Christmas ya da Kanlı Noel diye adlandırılan Kıbrıs'ta büyük bir katliam girişimi ve sonuç olarak da 25.000 ile 30.000 arasında Kıbrıs'ta Türk'ün yerlerinden yurtlarından olması ve yüzden fazla köyünde harap edilmesiyle sonuçlanan bir faşist Sampson darbesinden bahsediyoruz. Oh. Bir de böyle bir şey vardı. Kıbrıs'ın sonunda ikiye bölünmesiyle sonuçlanacak ve bugünkü hale kadar gelmesine yol açacak bir durumdu. Faşist bir darbe. Evet, şimdi günün haberlerine e, bakalım. Bir hayli yoğun bir gündem var ve iç açıcı olduğu da söylenemez. İspanya'daki seçimlerle başlayalım. Son dakika haberi olarak Başbakan Rahoyun, Mariano Rahoy ya da Rahoyun mu okunuyor tam bilemiyorum. Mali krizde ben sonra ülkede nispi olarak ekonomik gelişmeyi sağladığı için olsa gerek seçimleri kazanmış. Çoğunluğu sağlayamadı ama BBC'den dün aldığımız habere bakılacak olursa Ee, muhalefetteki sosyalistler ikinci sırada geliyorlar. Oy oranları da şöyle: e, Halk Partisi, iktidardaki muhafazakar Halk Partisi yüzde 28.7 ile meclisteki oy çoğunluğunu yitirmiş. E, hemen hemen tüm oyların sayıldığı İspanya'da, e, bunu da belirtmekte fayda var. Sayım bitmiş şu anda. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi yüzde 22, Kesinti Karşı Hareket yani Podemos. Ee, Podemos şey değil Sosyalistler değil Podemos. Yok bu İspanyol İşçi Partisi evet. %22 hmm. Podemos %20.6 oy almış evet. evet ve, ve Situ, Didi, Situ Didanos diye adlandırılan yurttaşlar diye adlandırılan e, baya ciddi bir sadece daha sağ bir parti var o da yükselişe geçmiş Bizde 13.8 Evet. İlk kez seçimlere genel seçimlere katılıyor Podemos ve cdu e, Danos. Beklenen Podemos oldukça yüksek oy almış olmasına rağmen beklendiği bir gerçek durumu da yani beklediği zaferi elde edemedi. Bunun ilginç şeylerinden bir tanesi de yapabiliriz anlamına geliyordu ama yapamadılar çünkü Mesela çok ilginç bir şey var. Temel gelir ya da vatandaşlık geliri diye adlandırılan bir sistemi önce savunuyorlardı. Yani yer şeydeki İspanya'daki ister zengin, ister yoksul, ister orta halli kim olursa olsun tüm erişkin vatandaşlara kadın erkek bir temel gelir bağlanması. Evet. ...gibi çok... önemli tartışılan bir şey vardı... ...ondan vazgeçti Podemos Partisi... ...yaklaşık... ...8 bin dolar civarında... ...ona tekabül eden Pezol... ...karşılığında yani... ...ayda 666 dolara... ...ya da 1932 liraya... ...kadar geliyor... ...bugünkü raiçle. Şimdi ne olacak? Yani seçim sonuçlarına göre Halk Partisi meclise ...122 sandalye elde etmiş... ...partinin meclise çoğunluğu elde etmesi için... ...bu sayının 176 olması gerekiyormuş. Evet, ko koalisyon olacak koalisyon tabii. Koalisyon mu olacak? Evet. Yoksa ikinci bir seçime mi gidilecek? Yok canım. Ne gidilmesin canım? Olmaz mı? Tekrar baştan. <gülüyor> Burası Türkiye değil, İspanya. Farklılıklar var. Yani koalisyon olacak herhalde. İki tür koalisyonda olabilir. Ya Halk Partisi, işte... ...Raha Rahoyun, Rahoyun ya da partisi. Şaşırız işte acılar. Evet onlarla ve... E, ya da sosyalistler. İkisinden ya, birini seçmek onlarla, zorunda mı? Evet seçmek zorunda. Ya sosyalistleri ya aşırı sağcıları. Seçmeyecek. Aşırı sağcılarla gidecektir herhalde. Ya da sosyalistler, Podemos ve başka birkaç küçük parti var. Onlarla birlikte de hmm. olabilir. Öyle de bir ihtimal var ama herhalde bırakmayacaktır Halk Partisi. Bunların... Bu tartışmayı şeyle yaparız. Evet yani muhafazakarla sosyalistlerin de iktidarda beraber paylaştıkları bir şey olduğunu görsek, iktidarın olduğunu görsek daha doğrusu ilginç olabilir. Herkesin kendi sözünü söyleyebileceği bir alan yaratabilseler, örnek olabilseler. Evet benim ama merak ettiğim temel husus Podemos niye vazgeçti bu son derece ilginç, demokratik hatta neredeyse devrimci denebilecek bir talepti temel vatandaşlık e, geliri. Mesela Finlandiya'da da yakında uygulanmaya geçiyor. Öyle evet öyleymiş. Komünist olmaya lüzum yok herhalde. E, fakat e, vazgeçmişti. Bunun bedeli midir ödedikleri bilmiyorum ama böyle bir şey var. Bunların e, seçim, İspanya seçimi çok önemli bir seçimdi tabi. E, Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum ve diğer haberlere geçiyoruz. Rus uçakları İdlib'e vurmuş. Bu, korkunç bir haber var. onunla devam edelim. Bir ilginçlik var. Burada mesela vurdukları yer artık daha önce rastladığımız yerlerden biri değil. Daha önce nerede rastlıyorduk? Pazar yerleri, sivil yerleşimler, hastaneler, klinikler, stadyumlar. Bu sefer mahkeme vurulmuş. Ben ilk defa görüyorum. Bir mahkemeyi vurmuşlar İdlib'de. Evet. Yani BBC'din verdiğine göre Haber 43 ölü en, en az ve 150'ye yakın, 150 civarında da yaralı olduğu söyleniyor. Korkunç bir şey. Görgü tanıkları ve aktivistler dur suya, dur suya Pazar yeri de vurulmuş şey. ayrıca. Pazar vurulmuş mu? Vurulmuş. Ha, Evler ve resmi binalarda da vurulmuş. İşte resmi binalar arasında da e, bir mahkeme var. Bunu e, T24'ün haberiyle tekrar Anadolu Ajansı Bir mahkeme binasını hedef aldığını söylüyor. İdlib Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Firas Ebu Muhammed de Rus uçakları İdlib ve çevresindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. İdlib bölgesinde terör örgütü Daesh ya da IŞİD yok ki bu Ruslar buralara saldırsın demiş. Ama bu saatte son fark Rus, zaten Ruslar için. Fark etmiyor. kimse için fark etmiyor. Aslında. Ama mesela böyle bir olayı neden Sputnik News'te göremiyoruz? İnsan şaşırıyor. Doğrudan Rusya'nın içerisinde olduğu iddialar var. Ama Rusya'nın devlet ajansı olan Sputnik News'te görebilmek mümkün değil bu haberleri. Evet, orada da taraflı bir medyanın bulunduğunu söylememiz çok yani Rahatlıkla mümkün tabii İstiyoda Tarafsız bir medyanın söyle olduğunu söylememek zaten çok oldukça mümkün Türkiye'de de öyle aslında evet. Ama yani Maalesef. Türkiye'de birbirine karşı zıt medyanın kutuplarını görebiliyorsunuz evet. Gene Cumhuriyet gazetesi hala dik bir şekilde durabiliyor Bir gün gazetesi gene aynı şekilde kendi doğrularını dile getirebiliyor Bunun üzerinde cezalandırılıyorlar taraf ama buna ha. rağmen taraf da var Zaman da var ...cezalandırmalara Özgür rağmen... Ver, ...seslerini yükseltebiliyorlar. Evet. Ama Rusya'da Türkiye'ye gelebilecek bu kadar fazla ses görebilmek... ...mümkün değil ki bu da normal yani... ...kendi yaşadığımız ülkede... ...bunları görmemiz normal. Evet bu İdlib feci bir şey... ...gerçekten. Hem yani Mesela böyle korkunç bir... ...Rus askerinin... ...Rus askeri bu bilmiyorum ama sakallı bir askerin... Yok canım oradaki Rus askeri olur mu? Olmaz mı? Ya İdlib'de Rus askerin ne işi var? Suriye askeri bir... Suriye askeri dedi muhalifler ha, Öyle Hı -hı. mi? Bir çocuğu yani Yıkılmış bombardıman almış. altından almış Parmar olmuş şehir manzaraları Her yerde Göreceğimiz bir şey Felaket bir durumdan Bahsediyoruz. Hemen arkasından Şeye geçelim Şırnak Cizre bakır Oralardan Cizre ve Silopi'de pek çok ölüm haberleri var. Genelkurmay'ın açıklaması var. Genelkurmay Başkanlığı'nın Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıklamış. Cizre'deki çatışmada 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini yani öldürüldüğünü açıklamış. Ayrıca toplam... 80 terörist etkisiz hale getirildi demiş. Gene o terminolojiye döndük. CNN Türk'ten evet. alıyoruz bunu. Evet evet orada da bir değişiklik Öldürmek. var. Yani hem Doğan medyasında Doğan grubunda hem de e, diğer gruplarda şey var CNN'de, CNN Türk'ü Türk'te için alan. Dilde bir değişiklik var. Etkisiz hale getirildilerden başlayarak da görebilmek evet, mümkün evet, onları. Evet yani tamamen PKK'lı teröristler ve etkisiz hale getirmek terminolojisiyle Genel gidiyor. Genel aldıkları basın briefingine doğru evet. haberleştiriyorlar demek ki. yani Şırnak Cizre 11 ölü toplam 80 etkisiz hale. Şırnak olduğu gibi Genelkurmaydan alıyorlar. Şırnak'ta 20 barikat bir terörist öldürüldü diyor. Etkisiz hale getirildi. Toplam 7. Diyarbakır Sur'da 6 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'da bir terörist kaçak güvenlik güçlerine teslim olmuş. Etkisi bir bölge mensubu terörist yakalanmıştır diyor. Cize'deki operasyonlarda bir silah arkadaşımız tesis, şey, şehit oldu diyor. Doğrudan genel bir briefingi. Şey. Evet. O, olduğu gibi onu vermişler. Yalnız mesela şimdi başka bir haber de var. Şırnak'ın İdil ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada üç kişinin hayatını yitirdiği ve olaydan sonra da esnafın ...kepenk kapattığı haberi var... ...Doğan Haber Ajansı'ndan bu da... ...35 yaşındaki Muhittin Olgar... ...40 yaşındaki Mehmet Latif Olgar... ...ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi öldü... ...yaşı da belli değil... ...ölenlerin cenazeleri... ...belediyeye ait cenaze araçlarıyla... ...İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı diyor... ...fakat bu haberden de... ...mutfak tüpünün... ...neden olduğu iddia ediliyor diyor... Evet. ...sehap olduğu... ...kimin iddiası nasıl oluyor böyle... ...hiçbir açıklama yok... Çok meşkuk yani eski deyimle muğlak bir haber. E, Diha'nın haberi var bir de. Cizre ve Silopi'de iki kadın öldürüldü diyor. Güvenlik güçleri tarafından. Dicle Haber Ajansı Diha, Emire Gök 39 yaşında ve Zeynep Yılmaz 40 yaşında. Dört çocuk annesi Emire Hanım ve Cizre'de onun çocuk çocuğu bundan belirtilmiyor. Ajans iki kadının güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti diyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de bugün saat 10 itibariyle 11 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Bu yeni gelen bir haber. Evet. Tekrardan sokağa çıkma yasağı vermiş Nusaybin'de. Taksim'de de bu sokağa çıkma yasaklarını protesto amacıyla sokağa çıkan 600 kişilik bir gruba biber gazı ve basınçlı suyla, tazikli suyla müdahale var. Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin'de. Sen son ne dedin, neresi dedin? Nusaybin, evet. Evet, onu da içine alan sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları protesto amacıyla Galatasaray Lisesi önünde toplanan 600, yaklaşık 600 kişinin gruba müdahale var. buktakiler Abdullah Öcalan lehine de slogan atıyorlarmış. Bunu da T24'ten aldık. Polis Ve, müdahalesi. Yani ne ne, ne yapacak ki. Evet. Yani benzer durumlar Van'da da var, Antalya'da da var, Adıyaman'da da var. Mardin Kızıltepe'de de aynı şekilde protesto gösterileri var. Evet, Sokağa evet. çıkma yasaklarına karşı. Ve Ama çatışmalar devam ediyor. Artarak devam ediyor çatışmalar da. Şimdi mesela eğer fırsat bulabilirsek Bugün e, BBC'den e, Diyarbakır muhabiri Hatice Kamer'le de e, konuşacağız ama on, onun yazdığı yaptığı röportajlardan son derece çarpıcı Geçen. şeyler var. Yani Cizre'de bir kadın Bodrum'a hapsolmuşuz ölümü bekliyoruz bu zulmü ölüme nasıl izah edebilirim demiş mesela ya da dünyanın en büyük ordusu vatandaşlarıyla savaşıyor diye oradan tanıklıklar var. Evet. Diyarbakır'ın Sur, Mardin, Mardin'in dar geçit ve Nusaybin, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hatice Kamer de oralardan bildiriyor. Sesimizi Birleşmiş Milletler, NATO duysun diyen insanlar var. Çok yani gerçek bir Savaş e, durumu artık e, yani savaşa benzer bir durumdan bahsetmek kolay değil. Yıllardır özellikle de son birkaç yıl içinde Türkiye'den, Yemen'den, Libya'dan, Irak'tan verdiğimiz savaş haberleri ve Afrika'dan Düpedüz şimdi Türkiye'den de fotoğraflar olarak da geliyor inanılmaz fotoğraflar var. Bir sonraki aşamasından bahsedelim. Mesela şu anda Irak hükümeti işi de yapacağı operasyon öncesi daha önce böyle sokağa çıkma yasakları var mıydı bilmiyorum ama direkt doğrudan giriyordu şehre. Şimdi Ramadi'de bulunan halka 72 saat içerisinde evet. kenti boşaltmaları çağrısında bulunuyormuş mesela. Bir sonraki aşamada bu olacak gibi duruyor buradan bakıldığında. Evet, ne demek olduğunu da anlamak mümkün değil. Ona da belki bir, birazdan döneriz. Çünkü çok vahim bir şey o senin evet. sözünü ettiğin. Yani Kendi bir boşaltın halka diyorlar. boşaltın, gidin diyorlar. Yani Gittikleri zaman ne oluyor? Onu da, ondan da bahsedelim kısaca, sonra bir ara verelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'a ait Kilimli, Kalimnos odasında geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne geçtiğimiz Cuma günü battı, gece yarısında. Teknede bulunan 14 kişi kurtarıldı. Ya da Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki... terimiyle kaçak kurtarıldı 10'u çocuk 4'ü kadın 18 kaçak ise kaçak çocuklar kaçak evet. onlar artık hep kaçak zaten gene on, o terminolojiye de dönüldü on etkisiz hale çocuk, getirilmiş değil mi aynen öyle 10 kaçak çocuk 4 kaçak kadın toplamda 18 kaçak etkisiz hale, etkisiz hale gelmişler ...kabinde ölen kaçak kadınlardan bir tanesi... ...dört aylık kaçak bebeğini emzirir... ...ve sarılmış halde bulunmuş. Ya, bu hakikaten... ...tahammül edilmez bir söylem kullanılıyor. Bu Hürriyet Gazetesi mi? Hürriyet Gazetesi'nin tanesi. Hürriyet Gazetesi'nde zaten bugünkü... ...gazete diye de şöyle bir bakayım. Yani Hürriyet Gazetesi'nde... ...bu sözünü ettiğimiz olayların... ...hemen hemen hiçbiri yok... ana manşetinde Maraş'ın Hayalet şehrin yeniden inşa edileceği Türk KKTC'de işbirliği anlaşması imzalandığı haberi ana şey ve ne İdlib'de ne Diyarbakır'da ne Sur'da onlar pek görünmüyor. Hayalet Şehir deyince insanın aklına Maraş'tan önce yani başka şehirler geliyor doğrusu. Yani haberlere baktığınız zaman... ...Türk şoförlerin daha flörtöz olduklarına dair... ...haberler falan var burada daha farklı... E, ...konuyu başka yere çekmek istiyorsanız... Yani Süt, ...aklınıza sütün, başka noktaya çekmek evet, istiyorsanız... ...sütünler çeşitmeliyiz diye de... E, ...tamamen bilim dışı... ...açıklamalarla dolu... ...sür manşetten haberler var... ...sütün hepsi çok yararlıdır... ...filan gibi... ...yani... Ya, hep böyle Her seçimden önce Hürriyet Gazetesi'nde... ...böyle bir demokrasi rüzgarı esiyor... Sonra seçimler bittikten sonra herkes aynı oturduğu koltuğa geri dönüp izlemeye devam ediyorlar filmlerini. Evet, insanın e, midesi e, kalkabilir. Davutoğlu'ndan AKP gençliğine sizlerin çehresinde şehitlik aşkını görüyorum. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun çatışma bölgelerinden çekilmek ihanettir, kolaycılıktır dediğini görüyoruz. Ve şey dedi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı da basın emekçilerinin dikkatine diye HDP'den bir duyuru var. Boyun eğmeyeceğiz diyorlar da, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ta Rusya'ya bir ziyaret düzenleyecekmiş. Lavrov'la konuşacakmış. Evet. Neden diye de soruyor insan evet. Gazetecilerden tutuklu meslektaşları için eylem var. Basın öne eğilmesin diye Türkiye gönderme yaparak Cengiz Çandar'ın nerede kitap toplantısa orada hendekler kazılır ve o şehirler terör gerekçesiyle yakılır yıkılır diye önemli bir analizi var ve profesör Baskın Orhan'ın da Türkiye'nin 90'lardan daha kötü durumda devletin olmadığı Erdoğan'ın olduğu Ergenekon'un tekrar devrede olduğu haberleri var. Yetiştirebildiğimiz ölçüde bunlara da yer vereceğiz. Akil insanlar arasında bulunan Cemal Uşağı gazeteciler ve yazarlar vakfı başkanı e, silahlı terör örgütü ile suçlanması da şaşırtıcı olmuş. Ve Dilek Doğan'ın vurulma anı ve ertesinde yaşananlar da ortaya çıkmış. Çok trajik, videoda, çok trajik şeyler var. Olağanüstü trajik. Polisin ilk sözleri de kelepçe olmuş. Vurduktan sonra yakınlarını kelepçeleğin olmuş. Yakınlarını kelepçeleğin. Ve isyan ediyorlar insanlar normal olarak gözlerinin önünde kendi kardeşlerinin kızlarının öldürülmesini. Direkt Doğan'ın son sözleri ya ne yapıyorsun olmuş ve çok veliym. Yani, Böylesin polisin de e, görüntü söylediklerinin yani kendisini Doğru olmadı, ge görüntülerden çıkıyor geriye yani. çıkmak istediği, çekmek istediği anda tüfeğin patladığı ve Doğan'ın bulunduğu şeklinde ifade veren YM adlı polisi yalanlıyor görüntüler. Yani soğukkanlı bir ...cinayet gibi gözüküyor. Evet, böyle bir ortamdayız. Bir de kuraklık, iklim haberleri de var. Sığdırabilirsek onları da koyacağız. Göçmenlerle ilgili de korkunç rakamlar var dünya. Birleşmiş Milletler'den biraz da ondan bahsetme fırsatı bulacağız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete Give me your dirty love Like you might surrender to some dragon in your dreams Give me your dirty love Like a pink donation to the dragon in your dreams I don't need your sweet devotion And I don't want your cheap emotion Rip me up some dragon lotion for your dirty love Love. Give me your dirty love Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer Give me your dirty love I don't believe you've never seen his book before I don't need no consolation I don't want your reservation I only got one destination and that's your dirty love Your dirty dog. Dirty Love, Kirli Aşk Frank Zappa ve arkadaşlarından dinledik. Frank Vincent Zappa 4 Aralık'ta 1993'te hayata veda etmiş. 1940'ta da 21 Aralık'ta doğmuş önemli, çok önemli bir müzisyen. Besteci, elektrik, elektro gitarist, prodüktör ve film yöneticisi aslında sinema. De, yönetmenliği de var. 30 yıllık müthiş bir kariyeri de var. Rock, jazz, elektronik müzik, orkestra müziği ve müzik konkret çalışmaları da yapmıştı. Bayağı ciddi filmler, müzik videoları ve albüm kapaklarının tasarımı da dahil. Tam bir hezarifen nitelikli bir müzisyen. Kendisi hakkında Amerika'da bile... yapılmayan iki yılı aşkın bir süre Cemal Mutlu ve arkadaşlarının program yaptığında burada hatırlatalım. Mod Jazz Invention diye de bir grup kurmuştu. 60'tan fazla da albümü var. Hem o grupla hem de solo çalışmalarıyla Frank Zappa'ya da bir günaydın demiş olalım bu vesileyle son derece avangart bir müzisyen. Ve devam edelim Şimdi dönelim Güneydoğu'daki gazeteciler de baskıların çok arttığını anlatıyor Hepsi en büyük kaygın duygu denen şeyin yok olması diyorlar Onlarla ilgili mülakatları ve röportajları yapan Hatice Kamer'le görüşme fırsatımız olacak 9.30-10 arasında onun için geçiyorum Bu kullanılan dile de dikkat çektik Davutoğlu'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi gençliğine. Sizlerin şeh çehresinde şehitlik aşkını görüyorum. Hendek kazanların küstahlığına izin vermeyeceğiz diye Ankara Arena Spor Salonu'nda bu çatışmacı ve şiddete prim veren dili çok bolca kullandı. Sizlerin çehresinde Çanakkale'de şehit olmak için yürüyen aziz gençlerin şehitlik aşkını görüyorum demiş. Dalyo Taner Yıldız bu argümanı kullanıyordu ama kendisi üzerinde benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi şehit olmaktır diyordu. Şimdi partisinin gençlik kollarına da aşılamaya başlamışlar galiba bu şehitlik edebiyatını. E zaten bu şiddeti savunan şey de çok önemli yani. Gençlik Kolları'nın e, Başkanı mıydı Bu Ahmet Hakan'a Saldırı düzenleyen evet. düzen, Hürriyet Gazetesi'ne Ve Ahmet Hakan'a e, Boynu kalın Değil mi? Evet boynu kalın Onu da baş, e, Gençlik ve Spor Bakanı, Bu e, spor o, Kabilinden sayılıyor herhalde şeyler Onu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın m Bakan yardımcısı yani bakan yardımcısı yaptılar. Davut oldu da şükranlarını sunmuş kendisine Abide geçen. İbrahim boynu kalın. Yaptığı konuşmasında. Hiç tasvip etmiyordu konuşmasını ama aynı, aynı zamanda dost meclisinde yapılmış konuşmalar diyordu. Böylece yükseldi. Yüksek yerim bu yer değildir dedi. Yani şehitlik aşkıyla beraber şiddet şeyi var. Müezzin oldu. Da, Sağlık Bakanı da Sağlık personelinin terör bölgesinden çekilmesi çağrısına ilişkin sözler. Çekilmek kolaycılıktır. Bunlar ihanet cümlesidir. Biz çekilmeyeceğiz ne pahasına olursa olsun hiçbir köşeden demiş. Şeyde Buna karşılık HDP'de bölgede yaşananlar herhangi bir hukuki kavramla tanımlanamayacak düzeye ulaşmış durumdadır. antidemokratik uygulamalar olmasına rağmen olağanüstü halin ve sık yönetimin bile bir hukuku varken, hatta savaşın bile bir hukuku, uyulması gereken kuralları varken şu anda bölgede tüm hukuk devrede bırakılmıştır diyor. Hiçbir yasal düzenlemeye dayanmadan ilan edilen bu sokağa çıkma yasakları altında insanlar tüm temel haklarından mahrum bırakılmaktadırlar demiş. Sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü bölge illerinde sağlık çalışanlarına bir haftalık zorunlu mesai getirilmesine sağlık emekçileri de tepki göstermiş. Konuda bu galiba. Evet Türk, bu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Bayazıt İlhan Sağlık Bakanlığı Müsteşarları'nı aradıklarında kaygı verici bir yanıt aldıklarını ifade etmiş ve demiş ki: "Müsteşar evlerine gidip gelirken sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayamıyoruz. O yüzden hastanede kalmalarını istiyoruz." diyor. Hastanelerin bir bölümü yatakhaneye dönüştürülmüş durumda sağlık çalışanları burada kalıyor demişler bölgedeki çatışmalarla alakalı, alakalı. Ee, bölgedeki çatışma ve saldırılardan kaynaklı birçok sağlık çalışanın rapor altında söyleniyor izne çıktığı ya da iş bıraktığını söylemiş İlhan çünkü bu çalışanların can güvenliği yok yaşam hakkı büyük tehdit altında yine sağlık Bakanlığı, bakanlığından aldığımız bilgilere göre bölgede ciddi oranında bir sağlık çalışanı eksikliği ortaya çıkmış durumda bu eksikliği doldurmak için Türkiye hastaneler kurumu üzerinden bölgeye de geçici olarak çalışacak sağlık çalışanları veya doktorların gönderilmeye çalıştığını görüyoruz demiş. Savaş ortamında bile sağlık çalışanlarına saldırıların yapılmadığını belirten İlhan diye geçiyor Evrensel'in haberinde. Türkiye açısından son derece ağır bir tablo. Ne yazık ki geleceğe dair de bu tablonun devam edeceğini görebiliyoruz. Derhal bu çatışmalar çatışmalı süreç durmalı silahların yerine İnsanlar konuşmalıdır, sorunların çözümü demokratik yönetimlerle sağlanmalıdır, çaresi yapmış. Evet, çok aslında fevkalade, gerilimli ve endişe verici bir durum var. E, Profesör Baskın Orhan da Hakil İnsanlar Heyeti içinde görev yapmış olanlardan e, Zaman Gazetesi'nden Emre Sonca'nın sorularını yanıtlarken 20 Aralık tarihli Çözüm süreci sona erdi. Güneydoğu'da yeniden operasyonlar başladı. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz sorusuna şöyle cevap vermiş. Kemalizm birçok şeyi başarmış ama İslam ve Kürt meselelerini halledememişti. Tersine kaşımış ve kanatmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı İslamcıların iktidara gelmesi demekti. Ve bu onları oda sıcaklığına getirecek sisteme dahil edecekti. AKP iktidara gelince Avrupa Birliği uyum paketlerini herkesten daha kararlı biçimde çıkardı. Aksine şartlanmış olanlar dışında herkese ciddi bir demokrasi umudu verdi. Yepyeni bir Kürt yaklaşımı da koydu ortaya. 2013'ten hatta 2011'den itibaren ise AKP iktidardan gitti Tayyip Erdoğan'ın Kemal İslamist ideolojisi geldi. Stevenson'ın ünlü eserindeki Dr. Jekyll'ın Mr. Hyde'a dönüşmesi kadar fantastik bir dönüşüm. Amaç tek adam rejimi kurmaktı diyor. Ve bu noktaya getiren üç temel olay var diyor. Biri Müslüman kardeşler iktidarının Suriye'de gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak Sünni blokun manevi halifesi olmayı hayal ediyordu. Esad bunu engelleyince şiddete başvurdu diyor. İki, Gezi Parkı eylemlerini kendisine darbe olarak yorumladı. Üç, 17-25 Aralık skandalının açıklanması bu paranoyayı zirveye çıkardı diyor. Ve bu üç olayla Erdoğan'ın üzerindeki yaldız uçtu. Bu arada kendisi de bir şey keşfetti. Ne kadar gerginlik ve kutuplaşma yaratır, şiddet kullanır ve hadise çıkarırsa ratinginin o kadar arttığını diyor. Ve e, tabi şeyi de Kürt meselesinde PKK'nın ve KCK'nın çok ciddi hataları vardır. Olayları yanlış yorumlamışlardır. Hendek meselesinde Kantar'ın topuzunu kaçırdıkları için halkı yanlarını alamadılar. <gülüyor> Halk çatışmadan bezdi batıya kaçmaya başladı diyor. Özelliğe gelince özellik ilan edilmez bağımsızlık ilan edilir. Çünkü devletten kopmaktır. Özellik ise merkezi devletten verilecek Yetkileri anayasaya göre yerelde kullanmak anlamına gelir. Dolayısıyla ilan edilmez müzakere edilir. Ayrıca öz yönetim Kürtlere soyut bir kavram gözükmüştür. Nasıl uygulanacağı konusunda bir fikir yok. Erdoğan da bundan çok güzel yararlanıp sokağa çıkma yasakları ilan etti. İnsanlar dışarıya ekmek almaya, ölülerini gömmeye dahi çıkamayınca ve çıkanlar da vurulunca umudunu yitirdi ve yılgınlık başladı. ...sonuçta her Allah'ın günü... ...polis asker öldürülüyor... ...onun karşılığında da yoğun olarak... ...Kürtler öldürülüyor... ...her iki tarafta kaybediyor ama en çok kaybeden... ...Türkiye demiş... ...ve şey diyor... ...mesela... ...özellikle genç kitlelerde duygusal bir kopuştan bahsediyor... ...bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz... ...90'lardan daha kötü durumda... ...90'larda... ...devletin formülü Jitem artı İzbullah'tı... ...bugün... Özel harekat artı Esadullah. insanları evlerine hapsediyorlar. Duvarlarına Kürtleri aşağılayıcı ırkçı yazılar yazıyorlar. Ekmek almaya çıkan yetmişlik ihtiyarı vuruyorlar diyor. Ve e, yeniden derin devletin elinde ipler. E, ve şey olarak da söylüyor. Gülen'e terörist demek de aklımızda alay etmek demek diyor Gülen'e terörist demek bana kötü bir şaka gibi geliyor Aklımızda alay ediliyor Bu kadar da olmaz Eskiden insanları kötülemek için komünist denirdi Şimdi paralel deniyor Hrant'ın davası bile Gülencilere vurmak için kullanılıyor Hrant'ın ruhu acı çekiyor demiş Sen o cinayet gününün valisini İçişleri Bakanı yaptın İl Emniyet müdürlüğü de Osmaniye'ye vali Bu süreçte Gülen Hareketi'nin hataları nelerdi sorusuna da iktidar bozar diyor. Mutlak iktidar mutlak bozar. Gülen Hareketi iktidar oldu çünkü ilk dönemlerde Erdoğan'ın elinde kadro yoktu. Gülen Hareketi kadroları böylece önemli yerlere geldi. Erdoğan Gülencilerle bir olup asker vesayetini tasfiye için Ergenekon'un başına çöktü. Fakat burada Gülenciler gereksiz bir takım insanları da davaya dahil etti Lüzumsuz tutuklamalar yaptı. Ayrıca kendi aleyhine yayınlanmış kitaplara bile el koymak gibi çok tatsız işler sergiledi. Hatta yayınlanmamış pardon. İşte Ahmet Çık'ın kitabında olduğu gibi. Diğer yandan gayrimüslimlere yaklaşımları milliyetçilerle ve kemalistlerle karşılaştıramayacak kadar yumuşaktı. Fakat 7 Şubat ve sonra da gezi 17-25 Aralık olaylarıyla Erdoğan'ın tek adam sendromunu patlak verince bu koalisyon çatladı. Sonucunda hem Ergenekon davaları toptan beraatle sonuçlandı. Hem de gülencilerin yerini yetersiz ve şiddet dolu kadrolar aldı. Ayrıca adam yokluğundan akrabalar geldi devreye diye ilginç bir analiz gerçekleştirmiş. Ve hakikaten de şeyden de bahsetmek mümkün. Büyük bir kaos hüküm sürüyor. Cengiz Çandar nerede kitap toplansa orada hendekler kazılır ve o şehirler terör gerekçesiyle yakılır yıkılır deyip şeyi hatırlatıyor. 10 Mayıs 1933'te 25 bine yakın kitap bugün Bebelplatz adını taşıyan imparatorluk başkentinin ana caddesi sayılan Almanya'da den Linden'in yanı başındaki meydanda yakılmıştı. Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Albert Einstein Friedrich Engels, Heinrich Heine Franz Kafka, Karl Libne hepsi var Karl Marx Erich Maria Römerk, Anna Segers ve Stefan Zweig gibiler ayrıca da Almanca'ya çevrilmiş ne kadar yazar varsa Victor Hugo André Gide, Romain Roland gibi ya da Ernest Hemingway Upton Sinclair, Jack London filan Ee, yalnız şeyin ilginç Heinrich Heine kitaplarının başına geleceğini ve onu yakanların başına daha sonra neler yapılabileceğini bilmiş gibi ta 1820'de nerede kitap yakarlarsa orada en sonunda insanları da yakarlar diyor demiş ve böyle bir siyasi ortama <gülüyor> imza atan iktidarın Diyarbakır'da, Cizre'de, Silopi'de tüm Güneydoğu'da tanklarla, toplarla, özel kuvvetlerle Güvenlik kuvvetlerinin tüm birimleriyle giriştiği harekatın inandırıcılığı olabilir mi diyor Cengiz Candar. Aklınızı ve vicdanınızı hendek'e düşürdüyseniz hendeye olur diyor. Güvenlik anlayışınız hukukun çizdiği ve içinde hareket etmeye mecbur olmanıza gereken sınırları silerse cizrede ne yapıyorsanız onu yaparsanız ülkenin batısında otoriterleşme doğusunda şiddet diyor. Türkiye'nin önünde kazılmış olan asıl büyük ve derin hendek budur demiş. Türkiye'nin içine düşürülmekte olduğu asıl büyük ve derin hendek ne var ki Sri Lanka'da ve Çeçenistan'da sonuç vermiş görünen o çözüm yöntemi burada o istenen sonucu veremez. Nedenlerini önümüzdeki günlerde tartışırız diyor. Evet daha herhalde daha geniş halk kitlelerinin de Şeye, bu, buna maruz kalmasının da önemli bir sebebi olabilir çok geniş çapta evet yani Irak'ta da 72 saat verilmesi insanı dehşete kaptırıyor doğrusu Ramadi'nin 72 saat içinde bütün bir şehrin ember il, vilayetinin merkezi kaçmış nüfusu bilmiyorum ama şimdi IŞİD'e karşı girişiliyor operasyonunda bu halk nereye gidecek belli değil ...senin de söylediğin gibi... ...şeyler var... ...yani oradaki işitten kasıt şu anda şey... ...sadece de yurt dışından gelen militanlar değil... ...orada yaşayan birçok aşirette... ...işe de biat etmiş durumda... ...onlar da aynı şekilde şu anda hedef konumundalar... ...yani buradaki aşiretlerin... ...yıllardır burada yaşayan insanlara... ...doğrudan şimdi deniliyor ki şehri boşaltın... ...boşaldıktan sonra döndükleri zaman neyle karşılaşacaklar... ...nereye dönecekler bir de... Yani ...kim dönecek, nasıl dönecek... ...İsrail'de Hizbullah'ı Suriye'de vurmuş... Ama benim demek istediğim şu, Birleşmiş Milletler'in raporunda e, şu var. İlk defa tarihte 60 milyonu bulacakmış göçmen sayısı dünyada. 60 milyon yani Türkiye kaç? 75 milyon değil mi nüfusu? Evet, dünyanın en fazla göçmen barındıran ülkesi aynı zamanda. Yani 3te 2'si ne yakın mıdır? Aynen. 60 milyon Türkiye'nin nüfusunun yani bütün göçmen olacak dünyada. Aylan Kurdi'nin imajı var ama onun gibi kaç tane çocuk şey oluyor ve her gün her gün 4600 kişi ülkesinden gitmek zorunda kalıyormuş. Bu tarihte hiç görülmemiş bir şey BBC'nin haberi. Ayrıca da kalede, jungle'da olanlarla konuşmalar var. Padeokale'de, Fransa'da yani inanılmaz fotoğraflar var. Robocop'larla küçük siyahi bir çocuğun görüşmesi var mesela. Yine Hakikaten inanılmaz hmm. fotoğraflar. Aynı zamanda kale duvarlarında birinde de Steve Jobs'un elinde ilk Apple bilgisayarı ile... omuzunda da torbasıyla Banksy tarafından çizilmiş bir şeyi var. O da Suriyeli Grafit. bir mülteciydi. Evet. Jobs da herhalde Eyüp. Ailenin adı o olsa gerek. Jobs iş, iş anlamına gelen bir kelime değil yani. Yani yakın zamanda yaşanacak bir krizden bahsetmiyoruz şu anda. Onu da hatırlatalım. Şu anda zaten yaşanmakta olan bir kriz var. Sadece geçtiğimiz Ekim ayındaki göçmenlerin sayısı, Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayısı sadece Ekim ayında geçtiğimiz 2014 Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayısından daha fazlaydı. Yani tüm 12 ayı toplayın 2014 senesinde 1 Ekim ayına denk gelemiyordu. Evet, 60 milyonu geçecek diyor. Bu tarihte hiç olmamış işte. 60 milyon ne demek ya? Onları nerede barındıracaksın? Ve e, bu arada da savaş her tarafta devam ediyor. Felluce'de de 10 Irak askerini öldürdü. Yanlışlıkla oldu. Açıklandı Amerikan ordusunun. Açıklamasının nasıl olduğunu biliyor musun? Ne diyorlar? olur böyle şeyler demiş savunma bakanı ciddi söylüyorum aynen böyle bir açıklama yapmış aşk kartı ve yağmur yağdı, yağdı böyle oldu demiş aslında bir başka askeri yetki de cbs e. E yani hem kötü hava vardı ondan da oldu demiş aynen açıklamalar böyle olur böyle şeyler yağmur yağdı böyle oldu diyorlar bu arada da şey söyleyeyim hemen 2016 e, bil bakalım En sıcak kaçıncı yıl olacakmış? 2016 mı? Hmm. En sıcak sondan üçüncü Birin, Yani çünkü 1. 1. mi? Evet, en sıcak birinci yıl olacak. Böyle geliyor. 2015, 2014 en sıcak yılda Kırmıştı rekoru. 2015 bu sene itibariyle kırdı rekoru. Önümüzdeki yani, senizde rekor mu kırılacak tekrar? Kesinleşmiş neredeyse. Evet. Yani, bunun, Yapmayalım. Bu haber zaten var burada. Evet, haber her şey belli ortada. 2015 aynı zamanda en pahalı orman yangınları mevsimiydi Amerika'da açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri 4 milyon yok. hektar. Kuzey Amerika'nın en nemli bölgesi Cayyerciler yani içinde da, evet. sene. Vancouver evet. adası. önemli bölge olarak geçiyor Kuzey Amerika'nın. Bir de Olimpia bölgesi evet aynı şekilde. Ve 4 milyon hektar yanmış durumda. Paraları hiç bahsetmiyorum. Beijing'de ikinci defa kızıl kırmızı alarm ilan edildi. Başkenti Pekin'in yani Pekin ya da doğal sokak çıkmaya sağ oldu yani. Evet 20 milyonluk bir şehir artık neredeyse nefes alamaz halde. Neredeyse değil, gerçekten nefes alamaz halde. Onunla ilgili de ilginç bir röportaj var. Vaktimiz yok ama belki daha sonra yapabiliriz ve yeni öğrendiğimiz bir haberi kovalıyoruz. İyi şeyde ay ayde bir de içinde şey çökmüş. Acayip bir çöküş olmuş. 1500 etfaiyeci. İtfaiyeci, enkaz altında kayıp arıyor. 22 bina çökmüş toprak bina kayması. Çökmüş. Sundu. Evet. Toprak Yağış kayması. yüzünden. Yok durup, durup dururken. Evet. Böyle görüyorsun. Videoya çekilmiş zaten. İzmir'de son 60 yılın en kurak Aralık ayı yaşanıyormuş. Çiftçiler tamamen zorda ve kalacak diyorlar. Tohumlar çürüme riski altında deniyor. 1954'ten bu yana böyle bir şey görünmedi. En az 10 gün daha yağış görünmüyor demişler. 25 Aralık'a kadar. Ve New York Times'ın bir haberi var. Bütün şeyler, göller ve ırmaklar kurumuş durumda İran'da. tarihin en büyük kuraklığı devam etmekte. yedinci yıla girmiş yanılmıyorsam baktım. Bütün şehirler evet yedinci yılda kuraklık ve bütün fıstık ağaçları da kurumuş sadece damla sulama yapanlar bir tek kurtarabilmiş durumu şehirlerin adları da Zencan, Isfahan Tahran, Yezd şehrinden bahsediliyor. Kirman eyaleti olduğu gibi Sircan'da şehirde Acayip ve Ortadoğu'nun en büyük gölü Urmiye gölü yüzde 95'inin son 20 yıl içinde yüzde 95'i kurudu. Yani bir gölmel kalmadı. Ama tedbirlerde alınıyormuş. İran ve Umman, Hürmüz Boğazında ortak arama kurtarma tatbikatı yapacaklarını açıklamış. Evet, çok güzel, bravo. Ee, bu arada da. İtalya Avrupa Birliği'ne karşı çıkmış zeytin ağaçlarını kestirmemiş Lecce savcılığı bir milyon ağacın kesilmesi isteniyordu. Apulya ya da Puglia bölgesinde çünkü Zay Zaylella fastidioza diye bir bakteri tamamen öldürüyormuş şeyleri. Zeytin ağaçlarını ama İtalyan orada bölgedeki zeytinciler karşı çıkmışlar ee, biz yaptırmayız diye. 1600 ağacın imhasıyla durulmuş ama tabii bu kurtarır mı kurtarmaz mı tartışılıyor. Bu şekilde bir e, toparlama yaptık işte size. Gerisini siz düşünün sevgili dinleyiciler. Açık gazet. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bugün sondan bir önceki, bu yılın sondan bir önceki programını yapıyoruz. Can bir başka işle meşgul olduğu için o yok. Ee, ve şey bir genel panoramanın başlangıcını da şey yapalım ben belki de e, size şey de e, dünkü taraf gazetesinde e, Murat Belgenin yazısının başlığı da içte işte, e, savaş cihanda kargaşa başlığını taşıyordu Ay. böyle bir e, panorama e, iç açıcı hiç olmayan bir durumdan bahsediyor biz de biraz ondan herhalde bu şekilde bir değerlendirme rica edelim sizden. Şimdi ülkemizin önemli bir yüz ölçümünde savaş var. Tanklar, toplar, hava kuvvetlerinin bombardımanıyla kentler bombalanıyor. Hatta Cizre'ye iki gün önce on bin kişilik bir askeri güç altı general işte 30 küsür albayın içinde yer aldığı bir kuşatma söz konusu oldu. 30 küsur yıldır devam eden çatışmanın inişli çıkışlı Halil Bey, peki bir şey soracağım. Burada e, bu mutabakat denen e, hem e, süreçte ve metinde e, taraflar e, kimlerden oluşuyordu? Ender sanıyorum Balıkken ve Perdi'nin vardı. 28 Şubat 2015 tarihinden söz ediyoruz. Evet. Buyurun içinde. Dolayısıyla hatta bunların buradaki kısa bir süre sonra belli bir süre sonra sanıyorum bir bayramdı ne zaman tarih olarak yani seçimlere Türkiye'ye gidiyordu. Ee, bu e, mutabakattan benim haberdar değilim diyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yaklaşımıyla karşı karşıya kaldık e, ve e, bütün bu süreç inkar edildi. Yani taraflar e, bu noktaya kadar gelmişti ve e, bu mutabakat metni okunurken yer alan kişiler az değiştirdiler. Erdoğan'ın bu tutumundan sonra Erdoğan'a yanlış bilgi verildiği, eksik bilgi verildiği ya da Erdoğan'ın bilgilendirilmediği gibi hususlar gündeme getirildi. Ama altında yatan unsurun e, seni başkan yaptırmayacağız çıkışıyla birlikte PKK'nın e, Erdoğan'ın söylemiyle bu maddeler içerisinde e, silahı hemen e, bırakması gündeme getirilmesi gerektiği Kurislere yansıyan bir husus olarak karşımıza çıktı. Ama e, bu mutabakat bizzat Erdoğan tarafından hükümetin bu kararı, bu yaklaşımı bozuldu ve akabinde e, açıkçası 7 adet seçimlerinde HDP'nin gösterdiği performans, Türkiyeleşme yaklaşımı ile gösterdiği o yola artışı ve net bir sayısı. Sonrasında adım adım Suruç'ta başlayan katliamlar ve savaşın odağına yerleşen bir durum söz konusu. Geldiğimiz noktanın bu yılın başlangısında yani Şubat ayında Türkiye tüm herkesin içini terahlatan, rahatlatan ölçüde bir mutabakat metniyle başladı. Ama yılın sonunda... yüzlerce kilometrekarelik bir alanda kentlerde bombardımanın devam ettiği e, bir orantısız bir güçle e, bir savaşın e, olduğu ve şu anda e, kırsal kesimde ve Kuzey Irak bölgesindeki e, kayıpları dolduruşu bilmiyoruz ama yüzlerce e, insanın e, öldüğü güvenlik görevlisi E, asker ve e, PKK'de e, militanların e, işte Hendek Savaşı dedikleri bir savaşın içindeyiz. Evet, Şimdi, sadece 10 e, 10 ay içinde muazzam bir değişiklik yani. Kesinlikle muazzam bir durum. Yani tabii ki e, pek çok e, kez ben e, bu süreç muazzam e, tereddütlü yaklaşanlardan biriydim. yani e, hatırlar mısınız bilmiyorum yani biz e, bütçe değerlendirmeleri yaparız e, imkan fırsat buldukça 2015 bütçesinin içerisinde e, 5000 korucu kardesinin konulması evet. karakol ve karakol e, yatırımlarının e, miktarı e, kuşkucu bir e, pozisyonlar itiyordu bunları belirterek yani bir barış sürecinin başlaması için tarafların samimi olması gerek E, burada en önemli unsurum da e, yani benim açımdan mesela bir korunculuk mümessesi, 70 bin kişi, bu bölgeyi çok e, hassasiyete olan bir konu. Bunun e, ortadan kaldırılması, test edilmesi mümessesinin gerekirken kadroların arttırıldığı bir bütçeyle girildi ve e, hızla kale, karakolda in yapılması, e, yani güvenlik bürokrasisinin orada olağanüstü bir örgütlenme içerisine girilmesi, bununla birlikte... bu o güne yani son döneme kadar kentlerde e, görülmediği ölçüde bir e, e, etkinlik kaydırması şiddetin etkin kaydırıldı bir tekaka E, durumuyla karşılaştık. YPG ile karşılaştık. E, biz daha çok kırsal kesimde bugüne kadar ağırlıklı olarak kırsal kesimde PKK'nın eylem yaptığına e, tanık olduk. Bu ölçüde bir e, şey da bu süre içerisinde hazırlık yaptığı anlaşılıyor. Yani aslında bir yandan barış süreci e, gibi bir mutabakat metnine imza attırırken e, taraflar e, e, bir hazırlık içerisinde olduklarının da yani ortada e, görülen bir durum var. Orantısız bir hazırlık içerisinde oldukları da görülüyor. E, yani biz e, aslında içinde bulunduğumuz günler e, savaşın e, nereden nereye geldiği e, bu savaşın e, kanun savaşın e, ortasında kendimizi nasıl bulduk diye soru sorarken e, sormamız gereken hususların başında yine o dönemde e, bir yıl öncesinin 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde Türkiye ve dünya tarihinin en muazzam yolsuzluk e, bir ülkenin en katesinde yaşanan yolsuzluk e, haberleriyle çarkılandık. Bu e, 17 ve 25 Aralık e, pek çok hususu da beraberinde e, etkiledi ve ortadan kaldırdı. E, işte Aslında 17 ve 25 Aralık e, çözüm süreci ve Kürt sorunun çözümüne kadar uzanan Ee, pek çok konunun e, beraber olmasına da e, yol açtığını söylemek mümkün. Çünkü e, 17-25 Aralık yolsuzluk zirvesi sonrasında olanlara baktığımızda mesela e, gerçekten bir anayasa yapım süreci olsa ben kart görmeyin. Çünkü başkanlık olmazsa olmaz hale geldi. Başkanlık meselesi kürt sorunuyla ilişkilendirildi. E, ve kürt sorunun çözümüne, e, ne ilişkin Ee, işte, e, bağlantı yani 7 Haziran seçimlerini Erdoğan'ın e, PKK'nın e, silahları bırakması e, ile girebilme hesap girme hesapları ve buradan da başkanlığa girme hesapları e, buna karşı HDP'nin e, otoriter e, bir sistem olarak gördüğü bu rejimi karşılıklı durması ve üstün bir başarı göstermesi birbirine bağlantılı olarak yani iki şeye getirdi 17.5 25e eski dostların düşmanlığını getirdi. Paralel devlet denilen bir devlet mekanizması ortaya çıktı, Her şey ona bağlandı. Kürt sorununun çözümü ne ilişkin adımlar derhava oldu. Suriye politikasında daha da bata batıldı. Ano yapım süreci Ortadan kalktı ve e, Türkiye'de demokratik e, adımlar yani örneğin e, 2010 yılında 20 küsur maddelik anayasa değişikliği e, beraberinde e, tam gerilere düşen e, bir e, demokrasinin adeta izinin bile e, kavramayacağı hukuk devletinin temel hatta özgürlüklerin e, muazzam ölçüde ortadan kalktığı. günlük yaşamın zindarlaştırıldığı e, uygulamaların da yer aldığı bir e, yolsuzluk faş edilmesi tüm olumlu gelişmeleri e, nihayetinde 2010'da durumundaki yapılan iyi işlemiyleştirmelerle dahil olmak üzere e, o kalktı. Tabii bunu Avrupa Birliği sürecinin E, Akameti uğraması e, ve kriterleri dinlen kriterleri ne işkin atılan adımların e, yine e, yok edilmesi ve gelinen noktada mülkiyete e, el konulması e, medyanın susturulması e, ve bütünüyle muhalefetin e, ortadan kalkılmasına kadar gelen bir döneme işaret ediyor. E, ve artık nihai şey, şiddet ve savaş. E, savaşın ve şiddetin alanı genişlerken e, siyasi alan daraldı. Ve ikinci seçimle, Kasım seçimleriyle birlikte siyasi alan e, iyice daraltılmış e, durumda. Saray ve e, AKP siyasi alanı e, her anlamda daralttığı için savaş. E, ve daraltılmış bir parlamento, daraltılmış bir parlamentorizmle karşı karşıya. E, kalıyoruz ve e, sonuçta e, yeni ittifakları e, arayışa girdi e, AKP yönetimi ve saray bu anlamda da yeni ittifakta geçmişte vesayetçi askeri e, rejimin daraltılması siyasi alanı da daraltan askeri vesayeti ve ittifak kuruldu ve bu ittifak e, temel e, nokta e, PKK ve Kürt meselesi üzerinde yoğunlaştı. Çünkü e, bu ittifakın bu, bunun dışındaki alanlarda ne kadar e, sağlam ve e, olduğu konusunda kuşkularımız var. Yani Kürtlerin ezilmesi dışındaki alanlarda askeri bürokrasiyle e, ki Suriye politikasınınların başında e, ne ölçüde e, saray ve AKP'nin e, askeri cenah yalan, ittifakı kuvvetli e, o, o konuda soru işaretimiz var. Ee, şimdi yani gelinen noktada Doğrubahçe Mutabakatı'nın 10 maddesini e, çok ciddi bir şekilde göz önünde bulundurup o, okunan 10 maddeyi ve sonrası gelişmeleri göz önünde bulundurmakta büyük fayda var. Çünkü Türkler e, açısından e, baktığımızda PKK'nın şiddet dolanı ilişkisine her daim e, eleştirilen yani kişi verir. Şiddetin hiçbir şeyini bir demokrat olarak arzulamamız mümkün değil. Ama Ee, bu 20. yüzyılda e, bir şey vardır yani e, Kürtler için e, söz verilip söz verilip de yerine getirilmeyen halklar yani sürekli e, geçen yüzyıl içerisinde de bu bölgedeki yaşayan Kürtler hem içinde bulundukları ülkenin yönetimleri tarafından hem de uluslararası güçler açısından e, sözlerin yerine getirilmediği. diye anılan mücadele ortadan kaldırılmasını neden oluyorsunuz. Ama çok samimiyesiz şeyler bu ülkede. Bakın 2012 yılında ülkede bir insan hakları kurumu oluşturuldu. İnsan hakları. Evet. Bu insan hakları, Türkiye İnsan Hakları Kurumu insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, işkence, kötü muamele ile mücadele etmek, şikayetle başvuruları. Yani davete bakar mısınız? Ülkenin e, önemli bir yüze ölçümü topraklarında savaş devam ediyor. Ve bizim ülkemizde e, Başbakanlık'la ilişkin, sözde özel e, ve 11 kişilik kurul üyesi olan e, bir, e, 2012'den bu yana insan hakları, Türkiye insan hakları özel lütçeli, mali özelliğe sahip bir insan hakları kurumu var. Hiç hatırlıyor muyuz böyle bir kurumu? Hiç bir şey ifade ediyor mu bizim açımızdan? Hayır. Öte yandan tabii bir de belki üçüncü bir eksen olarak şeyi de dış politikada da gelinen noktayı da şey yapmak gerekir. Yani komşularla E, sıfır sorundan e, sonuç olarak işte Suriye başta Irak, İran, Rusya ile son e, çok çatışmalı ve gergin durum ve Ermenistan'ın hiç sözünü bile etmiyorum zaten o yapılan bir konferanstan sonra <gülüyor> hiç ilişkiler tekrar kurulmadı yani e, ya Do Doğu ve Güneydoğu sınırı, Güneydoğu, Güneydoğu ve Güney şeyleri. Çok sıkıntıda yani komşularla ilişkiler. Türkiye'nin e, kuzeyinde Rusya Ukrayna, güneyinde de yeni komşularından biri de Rusya artık. Evet. Yani gelinen nokta Türkiye'nin e, birkaç kilometre sınırlarının ötesinde, deniz mili ötesinde, Doğu Akdeniz'de. E, G20'nin e, silahları e, deniz altındaılları gemileri yüz e, değil bulunuyor Hem Kara'da hem denizde e, böyle bir bölgenin içerisinde Türkiye Irak Suriye Mısır e, İhal e işte yeniden bir e, şeylerin başladığı ifade ediliyor Rusya ciddi olarak zaman zaman Birleşik Devletlerle yeniilen nokta. yaşanılan şeyler bildi ve dünyada 2015 yılında işi de e, oradaki terörist gruplara e, Esad karşıtı olması haberiyle e, El nusraya işte Ahl al yani çoğu da birbirinden doğma öldüler yani e, işte El er Kaidenin e, babası El Nusra işte Işte, Torunda el işi de kadar uzanıyor, bunların da e, aralarında e, şeyi bilmiyoruz ama çok e, nitelik farklı nasıl farklılaştığını ama genelde aynı damardan gelen ölümler Türkiye'de bu anlamda tespitlendi uluslararası dünyada. Yani e, sonra yine önemli bir husus göçmen dalgasından parç katan bir ülke. Evet. E, bu odak okunu ve işler öncesi bir noktada ülke toprakları içerisinde e, ha, bu e, son bir haber var Suriyeli e, den birini e, İmahat'a bir sesini atamışlar Samsun'a ondan sonra yani değerlendiriyorlar sözde ki bu insanların çok önemli bir kısmını da e, kamplarda tüketiyorsunuz eee Geçenlerde bir kozmo haberi de e, karşılaştım. Onun ötesinde e, Suriyeli kamplarda kalan kişilerden biri de dava etmiş ve 10 bin dolar e, kampların yetersizliği ve yaşadıkları neticesindeki e, kayıtları nedeniyle davası açmış. Yani yıllarca sürecek e, bir e, Suriyeli göçmen e, insanların Hayatların nasıl tanzim edeceği, bu hayatların nasıl entegre edileceği bir sosyolojik, bir siyasal, sosyal sorunlara o da ayrıca eklenmiş durumda. Ayrıca bütün dünyaya karşı Türkiye'nin göz yummasa Ege'den bir sektör oluştu. E, Avrupa'ya ölü sayısını bilemiyoruz Ege Deniz'indeki bu seneki kayıtları. Bir de böyle devasa bir göçmen sorunuyla. 2015 yılının son haftalarına giriliyor. Evet, mültecilik, mültecilik konusunda da Birleşmiş Milletler'in mülteciler, Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı çok vahim bir rakam var. Bu yıl sonuna kadar mültecilerin 60 milyonu geçeceği söyleniyor ya da bulacağı. Bu tarihte de görülmemiş bir rakam. Ve ayrıca da her gün 4.600 kişi ülkelerinden gitmek zorunda kalıyormuş gene. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre görülmemiş bir kaos, sınan iklim ve savaş dolayısıyla kaçan insanlarla dolu. Şu anda e, kanın e, yani şunu söylemek mümkün. E, bir bu e, 10 yani bin kişiyle bir kentin içerisine dalmak bir arz göstergesi. Yani ve orada da bulunan e, PPK'li, militan, e, genç YPG'lerin sayısı da de ölçülemeyecek derecede biz e, kuvvetli dalıyorsunuz. E, burada çocukları, yaşlıları, sivilleri taraf ediyorsunuz. E, bir kere bu usulle yani buna en iyi afirin bilmesi lazım ki PKK'nın tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayacağı PKK bitmez yani. Böyle bitmiyor. Böyle olmuyor. Çünkü siz bir, bir mutabakatın eşiğinden de gelmişsiniz. Burada e, şu soruyu çolmak mümkün. Yani devlet bu kadar üstüne gelirken, sözünde durmazken, e, kandırırken, e, mutabakatı yırterken e, bu gençler Bu hendek siyaseti denilen bu şiddeti e, gerçekleştirmese verdi ne olacaktı? Devlet sessiz mi kalacaktı? Bu baskıyı gerçekleştirmeyecekti. Çünkü Erdoğan, bu artık Erdoğan'dan devletle çok özdeşleşmiş bir şey sarayda Erdoğan. E, tamamı e, bir başkanlık hevesinin E, sürecinin tıkandığı yer olarak görüyor. E, ve aynı zamanda bir yolsuzluk e, sürecinin de ortadan kaldırılması için önemli bir e, mesele. E, bu soru önemli. yani Gerçekten e, yalan söylediğimiz, kandırdığımız ve sözümüzde durmadığımız bir mutabakat var. Mutabakatı bozulunca tarafların Bir kısmında gösterilen şiddet hali, e, ki sınırlı bir kısımda söz konusu, Ve orantılı bir şekilde üstüne gidiyorsunuz. Biz şu anda e, Kuzey Irak'taki e, PKK bölgesi diye dinlenen bölgelerde e, ya da o bölgelerde yaşayan kamplarda, köylerde, kasabalardaki e, önemli bir sayısını da bilmiyoruz yeterince. Çünkü tarihinde gördüğü bir ölçüde bir bombardımanla karşı karşıya kalıldı. Ve teknolojinin tüm desteği kullanıldı. Onun için bu gidişatın bence yani 10 bin kişiyle bir kente girmek aslında başarısızlığın başaramadığında göstergesi. Yani hangi model olursa olsun burada 10 bin kişi bir aydır o kentlerde, o ilçelerde, şehir merkezlerinde yasaklı, Sokağa çıkma yataklarının indan edildiği yerlerde e, bu işin bu şekilde bitirilemeyeceğinin altı çiziliyor. Ama e, muhtemeldir ki e, bu konuda e, uluslararası dünyanın sessizliği evet. önemli bir katkıda bulunuyor. Ve Türkiye'nin dış politikasındaki e, geldiği hususlar. Ama önümüzdeki günlerde e, enteresan bir atak var e, HDP Genel Başkanı. Rusya'ya gidiyormuş. Orada temsilcilik falan açılacakmış. Yani e, pek parlak bir durum işaret etmiyor. Ama bu böyle bir ortamda yeni bir anayasa e, yapalım falan e, şeklinde bir dalgada dolaşıyor. Demokrasinin asgari ölçülerde işlemediği, bir şey bir bir şey. önemli bir döneminde e, savaşın olduğu, e, bir normalleşmenin yaşanmadığı e, bir ortamda ve çoğunluğun e, diktatoryasının olduğu bir yerde anayasa yapma piçi e, de o sırada insanlarda, e, bu bir ortamda anayasa, e, yapmak ne işte, mümkün diye soralım. Yani, sen, bir, sen, bir de, de, yılın son tamam. programında da gelecek hafta bir bu değerlendirmenin <gülüyor> biraz daha ötesine geçebiliriz belki. Çok, de, evet. çok teşekkürler Ali Bey. İyi yayınlar. Görüşmek evet. üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazetesi onun. Şimdi daha önce programın başında söylediğimiz gibi... duyurmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Telefon bağlantısı yapıyoruz. BBC'den Diyarbakır muhabiri ...Hatice... BBC Türkçe'den Hatice... Kamerin haberlerini izlemekteyiz. <gülüyor> Orada çeşitli Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Ve kendisinin e, halkla sıradan oradaki arada kalmış bulunan halkla yaptığı mülakatları, röportajları da izliyoruz, yansıtıyoruz. Biraz da kendisinden ayrıca gazetecilerin oradaki, Güneydoğu'daki gazetecilerle yaptığı röportajları da şey yaptık. Bir e, bizim şeyimizde bayağı ciddi bir savaş manzarası görülüyor. Bakalım. ...içinden nasıl görünüyor diye... ...merhabalar Hatice Hanım, hoş geldiniz... ...merhabalar, günaydın, hoş bulduk... ...günaydın... Evet, ...yazılarınızı, röportajlarınızı ilgiyle takip ediyor... ...bir kısmını da duyurmaya çalışıyoruz dinleyicilerimizi... ...önemli bir iş yapıyorsunuz gerçekten... ...çünkü bir kesim katiyen haberdar olamıyor... ...içinde yaşayan nelerin yaşandığını... Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Bir de dinleyicilerimize anlatır mısınız lütfen? Evet, durum maalesef e, hani elimizden geldiğince olan biteni yansıtmaya çalışıyoruz zaten. E, mikrofonları uzattığımız, ses kay sesini kaydettiğimiz insanlara gittiğimizde de bunun e, aslında ne kadar çaresiz bir durumda olduklarını da görebiliyoruz. Bir yani, de savaş manzarası dediğimiz şey hani Bir, bir cephe savaşıma evet o şehrin içerisinde sabahlar biz artık silah sesleriyle, e, patlama sesleriyle uyanıyoruz. Diyarbakır'ın düşünün ki, e, yani bir, bir buçuk milyonluk kenti en merkezinde, daha kapı, kapı bilinen en eski senterden bir tanesi Sur e, ve şehrin merkezi hem sosyal hem e, ticaret hem yani her anlamda aslında cıvıl cıvıl bir yerdi. Şu an şehrin merkezi tamamıyla yani e, polis barikatlarıyla kapatılmış durumda giriş çıkışlar. Ancak hani e, şehrin yeni şehir tarafında çalışan ve olmadığı mahallelerde ikamet eden insanlara a, açık gidip gelebiliyorlar. E, fakat dediğim gibi hakikaten sadece Diyarbakır'da değil bölgenin şu an genelinde bir süre önce zaten Silvan'da e, benzer manzaralar vardı. Lippin'de. Üç mahallenin tamamıyla tahrip olduğunu e, görmüştüm. Aynı şekilde Cidre, yani e, Ağustos ayından itibaren bölgede hakikaten olağanüstü bir durum söz konusuydu. Ve bu olağanüstü durum şu an e, maalesef ki savaşa dönmüş durumda. Ama Türkiye'de batıya, batıda hani medyayı takip ettiğimizde bunu görememenin vermiş olduğu bir şey var tabii ki. yani Vurulduk var. Mesela ben yaptığım haberleri falan paylaştığımda ya da işte Twitter ya da BBC üzerinde, Facebook üzerinde, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşıldığında yani mümkün mersebe hani buradakilerin sesini yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden evet. geldiğince o dengeyi de kurmaya çalışıyoruz ama müthiş bir öfkenin ve saldırganlığın hakim olduğunu görüyoruz. Yani buradaki sesin Türkiye'nin batısına yansıyamadığını, iyi yansıyamadığını düşünüyoruz. Ya da çok bir ön kabul var, ön yargı var. Haberlere baktığımızda da böyle bir şey var. Dolayısıyla bu biraz daha insanlarda şey yapıyor. Yani en böldüğü insanıyım sonuçta ben de burada yaşıyorum. Ee, ama mümkün var tabii hani acaba neler oluyor, neler bitiyor. Bunu da, bu dengeyi de kurmaya çalışıyoruz. Fakat e, müthiş bir şey var. Bir sessizlik var, bir e, kayıtsızlık var. E, yaşayan insanları da biraz bu e, üzen bir nokta. Bir böyle çaresiz kalmış gibi hissediyorlar. E düşünün ki her gün her gün işte özel hareket silahları olduğu yerlerde şu an artık böyle şehir içinde müstahzar bile şey yapıyor, aramalar falan yapılıyor, e, evler basılıyor, insanlar alınıyor. Elbette ki yani e, bunun yani yüzde yüz yapılanlar yanlış mıdır? Belki bir güvenlik siyasetiyle bakıyorsunuz, devlet kendine göre bir hak biçmiş öyle gidiyor ama. Demem o ki Bölgede yaşayan insanlar bu hakikaten yaşanan ülkenin her gün bir dertte patlama sesleri ölümün çok olan hale gelmesi bir şekilde müthiş bir çaresizliğe gitmiş durumda şu an yani mevcut tablo insan yani ruhiyat tablosunu yansıttığımızda zaten normal işte çatışmayı derseniz geçen sene Kobani'ye gitmiştim ben yani orada ilk defa gittiğimde şey demiştim ya burası. filmlerde gördüğümüz manzarası çünkü birebir bu kadar yıkıma şahit olmamıştık. Hani 90'larda biz buralarda bildik yani. Yine bir eşit sanma geçtik. Fakat yıkımın bu kadar gözle görülür olduğunu ilk defa o da görmüştüm. Şimdi bizim benim böyle de bu sokağa çıkma hesaplarından sonra özellikle gittiğimize karşılaştığım manzara ve biraz o kocaman bir yıkım yani bir sürü ölüm Ve bu insanlar neden oluyor? Yani, yani cevabı verilmeyen bir sürü şey var, kabul edilmeyen bir sürü şey var ve bu sizin hayatınızın bir parçası oluyor maalesef. Evet, yani Kobani'den bir farkı yok şeklinde de bir ibareyi de gene sizin haberlerinizden gördüğümüzü hatırlıyoruz. Yani şöyle açıklamalar oluyor sıradan, orada yaşayan gündelik hayatını artık yaşayamaz hale gelmiş olan vatandaşlardan kadın erkek. Mesela dünyanın en büyük ordusu vatandaşlarıyla savaşıyor gibi bir ibare gelebiliyor. Ya da bir zulmü, bütün yandığını evin altı yaşındaki oğlum evimizi neden yaktılar diye soruyor deyince ben bu zulmü ona nasıl izah edebilirim şeklinde sorular var. Biraz da bu, bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii, tabii. O, o ifade cizreli bir vatandaşa ait. Cizre'de şu an çatışmalar zaten ilçenin tamamında yasak söz konusu ama ağırlıklı olarak işte Cudiya, Yafes, Nur gibi mahallelerde, Başak Mahallesi'nde çatışmalar çok yoğun oluyor. Orada yaşayan bir vatandaşa telefonla ulaştığım Bahattin Bey'di. Onun orada üç katlı bir evi varmış. Yani ailecek oturdukları aslında işte kardeşi, babası falan üç katlı, altı dairelik bir apart yani bir bina söz konusu. Ee, geçen pazar akşamı sokaç açma yasak ilan edilince gece 2'de bunlar direkt şiddetli patlama sesleri uyanmışlar. ve haber işte bir komşu sokaktan bir komşunun babılması, sığın, bodumlası, bodumlasmışlar. Eee kendisi 7 çocuklu bir eee yani çocuğundan bir bey. Ee, ve işte çatışmanın 3. gününde evine top mermileri isabet etmiş. Önce yakılmış ve 2. gün tekrar top mermileri ve evi yanmış. Ve biz diyor karşıdan diyor bu bizim sandığımız yer evimize 100 metre ileride gidiyor. Oradan e, biz evimizin yanışını izledik de Çünkü e, söylediğine göre emniyeti aramışlar, itfaiyeyi aramışlar. Hiçbir şekilde tamam göndereceğiz falan ama tabii birebir. E, onun sözleriydi, onun ifadeleriydi. Ona benzer bir sürü ifade vardı. Yani yaşlı bir teyzeyle konuştum mesela. 84 yaşında koa hastası. Telefonla konuşurken bile tıkanıyordu. Yani her atlama sesinde zaten diyor, beni oradan odaya saklıyorlar. Yani biliyorsunuz koa hastaları makinelere bağlı günde 2-3 defa. Buharla, buhar alması gerekiyormuş yani sesinde de bir şey vardı ve insanlar acayip hani öfke demeyeyim ama çaresizce yapabileceğimiz bir şey yok diyorlardı mesela bir süre öncesinde bir sürü binlerce insan çıktığını söyledim peki siz neden çıkmadınız diye sordum ee, burası dediler bizim gidecek başka yerimiz yok yani buradan gitsek bir iki mahalle ötesine gideceğiz ve 15-20 kişi kim kendi yerinde ağırlayabilir sonuç itibariyle onlar da aynı koşullarda yaşıyor Yani nereye gidebiliriz ki yani şunu söyleyeyim ben mesela Sur'da da gördüğümüz insanların çoğu evet göç ettiği ama hakikaten göç edemeyecek gidemeyecek o kadar çok insan var ki o kadar çok yoksuzluğunda insan var ki ya da evini bırakmak istemiyor ya da işte ne bileyim çoğunun çocuğunu bir başkasının evinde günlerce e, ailece kalmak istemiyorlar. E, yani bu tür manzaralar bu tür hikayeler o kadar çok ki yani artık böyle beynimizin her köşesine bu tür sesler yankılanıyor. Ee, ve o, o ifadeyi de işte dünyanın en büyük ben şeyi sormuştum ama dedim hani genel kurmay geldi devlet devletin böyle bir iddiası var işte birebir yani PKK'yı ya etmişler itmişler YDGH var evet dedi evet, Hendek var YDGH'liler de var doğrudur fakat şey demişti burada bir çatışma yaşanmıyor direkt şehrin etrafından tok, ta, tanklardan top atışları yapılıyor yani direkt bir cephe savaşı falan yok kaldı ki YDGH var madem de var gelip onlarla savaştılar ya da gelip Devletin en büyük istihbaratı var, NATO'nun en büyük güçlü ordusuyuz, dünyanın en güçlü ordusu nasıl gelip, hani biz evimizde kısırılmışken, bu bir savaş aydır, ordu bize saldırıyor aslında. Birkaç diyelim ki işte 100 kişi vardı diyelim, pek eken yani kendi ifadesiydi. E gelip onları alsınlar, en büyük istihbarat kaynağınız var, gelip onları alın, bizden ne istiyorsunuz diyordu. Hani bu onun kendi ifadeleriydi. Haberde de yansıttığım Bahattin Bey'in ifadesi. Bahattin çıktı değil mi? Evet. Yani dünyanın, evet. dünyanın en güçlü ordusu bugün vatandaşları olan sivillerle savaşmaya gelmiş. PKK evet. ve devlet arasında bir savaş olabilir ama sivil halkın ne suçu vardı? Sivilleri korumak devletin yükümlülüğü evet. değil mi diyor evet. ve madem evet. devlet sivilleri koruyamıyor NATO Birleşmiş Milletler duysun sesimizi. Böyle devam ederse birçok sivil ölecek demiş mesela evet, evet aynen o ifadeler kendisine aitti. Böyle insanlar çoğu özellikle bölgelerde böyle hissediyorlar. Bir de hani önceki yasaklarda kimyelerde telefonlar kesiliyordu. İletişim gerçekten çok sorun oluyordu. Sabit telefonların iletişim kurmaya çalışıyorduk Bir şekilde yani bir kişiye ulaşabilmek için neredeyse 20-30 kişiye ulaşarak o telefon numaralarına ulaşabiliyordum. Bu sefer hani cizvede direkt böyle bir şey olmadı. Hani iletişim falan kesilmedi. Fakat de mesela şu an yine dört tane mahallede ulaşamıyordu o çatışmaların olduğu. sorduğumuz bu şey dedi. Yani bu sinyal kesici araçların mahalleleri konuldu. O yüzden cep telefonuyla iletişim sağlanamadığı ifade edildi. evet. Ama yani rakamlar Ölü sayıları maalesef hayatın mutlaka bir insan sırası hep çarpıyor Evet ee, bir sabah. Yani her gün böyle insanların ölü sayısını Çeteliği tutmak hakikaten Sadece benim için değil bölgede Çalışan bütün gazetecilerde böyle bir şey yaratıyor yani bir tükenmişlik sende onu Evet. Yani kötü bir durum tabii ki. Ben de tam olarak ondan bahsedecektim. Gazetecilerin çalışma şartlarından biraz bahsedebilme imkanınız var mı? Bu sokağa çıkma yasakları sırasında haber yapabilme ne derece mümkün olabiliyor? Ne şekilde kaynaklar kullanılıyor? Nereden bulunuyor bu haberlerin içeriği? Evet. Şimdi şöyle bir şey hakikaten sokaçma yasaklarında insanlara ulaşmak çok zor oluyor dediğim gibi. Hani az önce de belirttim daha önce işte cep telefonları yapar. Yani mesela şu an sıra giremiyoruz biz. Hmm. Ayın 21'i ve ikisinden biri aralıksız sadece 12 saatlik bir ara diye ilk haftadan sonra. Oraya gidilemiyor. Oraya girebilmek için de orada ikramet etmek gerekiyor. Giriş çıkışlar zaten polis kontrollü. Ee, ama telefon numaraları Sabit yani internetin çektiği yerlerde Whatsapp'tan insanlar fotoğraf çekiyor Görüntü atıyor ee, Bir de böyle milletvekilleri Milletvekilleri istedikleri zaman de, demeyelim de hani tek başlarına gidebiliyor can de onlar da etkileniyor hmm. Fakat genelde orada bulunan işte şey telefonu çekmiyorsa şey sabit telefonlardan insanlar bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Bir haber kaynağı falan oluyor. Ama mesela şeyi de görebiliyoruz. işte Anadolu Ajansı gibi İhlas Haber Ajansı gibi birçok muhabirin yani aslında Türkiye'nin İstanbul'dan ya da Ankara'dan geçirilen muhabirlerin burada operasyon bölgelerine güvenlik güçleriyle e, gidip e, e, görüntü çektiğini biliyoruz. E, daha çok da bölgeden muhabirler tercih edilmiyor hani güvenlik riskiyle sonuçlarıyla. E, ama diyelim ki muhalifsiniz ya da işte e, merkezi yayın organlarına yakın değilsiniz. Hakikaten çok ciddi düşüklerle karşılaşabiliyorsunuz. Güvenlik çok ritim sorun e, ama sokak yani yasakların yasaklı olan mahallere gittiğinizde Orada yedek gh diye adlandırılan o silahlı milislerin e, tavırları da çok ciddi bir sorun. Hı hı. Yani sadece benim değil birçok arkadaşım mesela bu kurşunu, yakılan kurşunlu cami bulunan üç yasak öncesi değil. Çünkü artık neredeyse yasaklar hangi yasaklar diye e, kuluyuz bağlantıları e, gittiğimizde orada silahlı yüzü maskeli gençler vardı mil milisler. E, fotoğrafa kadraja girmişti ve gelip böyle telefonumu almaya çalışmışlardı. Ben tabi tepki gösterdim, çekemezsin, o zaman sileceksin, iyi de ya da telefonu var biz sileceğiz falan böyle. Yani silah olduğunca o gücü alan herkes aynı konuda konuşuyor maalesef. Evet, anladım. Ee, böyle yani müdahale oluyor, hem polis sildiriyor sizi çektiğiniz görüntüleri. Mesela geçenlerde müzda kapıda işte sizde ilan edilince ben biraz böyle bir meydandan görüntü çektiğim bir sürü bir yoğun güvenlik önlemi falan var. Ee, tek tek bütün polisler çağırdılar dedim. siz neden çekiyorsunuz izah ediyorum durumu bakın yani hani güvenlik il ilan edilmiş sadece görüntüye ihtiyacım var Panzerdeki memura kadar herkes tek tek kartımı istedi yok hangi fotoğrafı çektin? yok yüzümü çektin panzardaki bir şey diyor ya dedim iyi desen o çelik kutusu zaten görünmüyorsun beni çekeceğim hayır çekiyorsunuz bize hedef evet gösteriyorsunuz iki tarafta da böyle bir şey var Yani polis size müdahale ediyor, beni hedef gösteriyorsunuz diyor. Ya da müdahale ediyor, beni hedef gösteriyorsunuz. Yani hakikaten e, işinizi yapmaya çalışıyorsunuz ama çok müthiş bir şey. Tabi e, yani özellikle gösteri gösterilen sırasında birçok arkadaşımız e, darp ediyor. O da yani yaralanan birçok arkadaşımız oldu. En sonuçta işte, geçen hafta Jina'da genç bir kadın muhabir. E, Beritan can özlerdi, e, değil mi? Evet. evet, Beritan can Ve bu haber takibi sırasında e, tutuklandı ve makul şüphe iddiasıyla maalesef yani hayatımızın bir dünya Makul şüphe her yerde istenildiği zaman e, yani size müdahale edilebiliyor. Haberimizin hakkınızı davalar bilmiyor e, Ama yine de bütün arkadaşlar da şöyle bir refleks var hakikaten. Yani bizden hepimiz şöyle diyin e, normal günlük basın çalışanlıyken hepimiz birden savaş muhabiri olduk aslında. E, trajik ama e, biraz da durum bu. Evet çok yani çok da iyi bir şekilde ifade ettiniz. Gerçekten öyle. Peki ben bir de bu sul ceza hakimlikleri de tabii biraz önce sözünü ettiğiniz durumda önemli bir rol oynadı. Yani gazetecilerin hapse atılması ve çeşitli insanların tutuklanmasında bayağı ciddi bir rol oynadılar. Şu anda yani gazetecilerin durumu çok zorlu. Yalnız o bölgede değil, şeyde de yani mesela terör ve sokağa çıkma yasakları eğitimi de vurmuş durumda 114 bin öğrencinin mecburi tatil'e çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Peki son olarak şeyi de soralım yani Hatice Kamer nasıl geleceğe ilişkin nasıl görüyorsunuz durumu? Allah. Yani şimdi düşünün ki sang top sesleriyle büyüyen çocuklar. Şimdi ben 90'lı süreçlerde benim çocukluğuma denk geldi o dönemler. Ee, çok şiddetliydi. Yani tabii o zamanlar farklı faaliyetler devredeydi. Ee, ve e, ne bileyim bizim benim yaşadığım yerde her gün 2-3 insan ölürdü. Artık biz o zamandan de aslında ölülerin çetelesini tutmaya başladık ne yazık ki. Ee, yani o zaman da biliyorsunuz Hizbullah adıyla bir başka örgüt vardı Farklı bir kontrol faaliyetiydi maalesef ve bir sürü insan öldürüyordu. Düşünün ki ben bu yaşıma gelmişim hala o, o, o günleri unutamıyorum Yani birebir benim birinci dereceden bir yakınım ölmedi Ama biz her okula gittiğimizde yere düşmüş, öldürülmüş, kafasının arkasına vurulmuş insanların Cansız bedenlerinin önünden geçiyorduk Yani bir öğle arası yemeğimizi giderken ...çok böyle, ne olmuş... ...bir sürü kalabalık yüzmüş birikmiş yerde... Yani, ...desikten yani biz bile bunu unutamazken... ...bu şiddetli tankım takım içerisinde... ...o patlamaların içerisinde büyüyen... Yani, ...eğitim hakkı bir şekilde... ...ama devlet, ama PKK, ama Hentek... ...ama YEDGH bir şekilde mağdur olmuş... ...çocuklar söz konusu... ...ve müthiş bir öfke artık... ...çocuklar mesela Silvan'da Cizre'de gittiğinde... ...çocukların elinde şey var... ...yani ben yıllar önce bir filmde görmüştüm... ...çok şey gelmiş bana... ...nasıl olur ya... Sokaklardan topladıkları kurşun kovanlarını topluyorlar ve eskicilere satıyorlar. Ee, ve artık bu günlük şeyin rutini haline gelmiş. Bir oyun gibi çocuklar artık öyle kurşunlarla oynuyorlar. Hmm. Gördükleri o patacı madde artıklarıyla oynuyorlar. Ben hani nasıl oldu demiştim gördüğüm filmde. Artık bu hayatımızın bir parçası olmuş. Kilolarla sokaktan çocuklar. Kurşun kovanları topluyorlar. Yani bu bu şiddetin içerisinde büyümüş, bir şekilde eğitimi eğitimi de aksamış çocuklar. Yani bunlar bizim geleceğimiz. Ben geleceğimizin tablosunu çok insel göremiyorum maalesef bu çerçeve içerisinde baktığımız etkileme. Hayatımızda biliyorsunuz taşıyatan çocuklar mevzusu vardı. Evet. Mesela Cüde'de benim konuştuğum çocuklardan o gelli gel gel gençlerden bir tanesini. Sokan o uzun yasaktan sonra gitmiştim hala barikatlarda o silahlı gençler var ellerinde tüfekler falan gittim e konuştum o e çok öfkeli 10 19 18 19 yaşlarında gençler o şeydi bir tanesi anlatıyordu ki ya ben diyor sürekli 90'larda işte köylümüz yakılmıştı ben bu hikayelerle ne işte. taş atmış, bir ara bizdenin cezaevine girmiş bir çocuk yani. Evet. Ee, yani bir şekilde eğer yani çok ciddi bir rehabilitasyon söz konusu olacak ama sürekli bir savaşın devam ettiği, sürekli e, bu ruh halinin belli periyotlarla devam ettiği bir dönemde çok da sağlıklı kuşaklar yetişemeyecek ve bunlar sadece bizim değil yani bu yüz, şu an 14 bin e, eğitim aksayan çocuktan söz ediyoruz Hı. ama bir de Bölgenin genelinde her gün şiddetli patlama sesiyle uyanan çocukları görüyoruz. Dün konuştuğum ailelerden bir tane şey Çocuklarımız her seferinde sıçrıyor. Gördükleri işte yatarak kanepene bulurlarsa altına kaçıp kulaklarını çıkıyorlar. Yani artık bilemiyorum bu, bu çocukların büyüdüğünde büyüyeceğini düşünelim ve bunların geleceğimiz bu e, kuşaklar olacağını düşününce herhalde çok da ümitsel bir tablo çıkmıyor karşımıza maalesef. Evet, Gazze'de Libya'da, Irak'ta çeşitli yerlerde, Suriye'de son olarak ve Yemen'de gördüğümüz bir savaş manzarasının çok da farklı olmayan bir görüntüleri çektiğiniz fotoğraflar, yolladığınız fotoğraflarda da yani dilik deşik olmuş evler, yanan barikatların Hı. arasından yürüyen insanlar çatışma anında kendini şey yapmaya korumaya almak olan insanlar ya da bomboş tamamen bomboş sokaklar ve caddelerde evet. duran insanlar var doğrusu evet bunları konuşmaya el elden geldiği ölçüde devam edeceğiz Hatice Kamer çok teşekkür ederiz zaman zaman sizi tekrar bu konuda yardımınızdan yararlanmak isteyebiliriz. Ben yani, teşekkür ederim Ömer Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. <gülüyor> kolay gelsin. Kolay gelsin Teşekkür ederim. Size, size de kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet BBC Türkçe'den Hatice Kamer ile konuşuyorduk. Ee, yani Diyarbakır'ın yerlisi kendisi. Bunların içinde kendi ifadesine göre bunların içinde Doğup büyümüş adeta 1990'larda çocukken her gün insanların öldüğü bir yerden şimdi tekrar her gün insanların öldüğü sokağa çıkılamadığı ve gerçek bir savaş durumu içinde. Gazetecilerin zorunlu olarak savaş muhabiri olarak görev yaptığı bir coğrafya olarak tanımlandı evet. biraz önce. Sokağa çıkma olduğu yerler. Evet gazeteciler savaşma muhabirine dönüşmüş durumda Bu da günün sözü kulağımıza köpe olacak bir şey Evet bu şekilde bitiriyoruz Bugünkü programımız da saat 10 oldu tam Ve bitirirken Billy Bragg Little Time Bomb Küçük saatli bomba Diye bir şarkısını dinleyeceğiz Billy Bragg Alternatif rockçu Britanya'dan 20 Aralık 1957 doğumlu kendisi folk, punk, rock ve protest şarkılarını birleştiriyor ve önemli bir politik söyleme olan bir şarkıcı, diyeyim müzisyen. Onunla da bitirelim doğum gününde ona bir günaydın diyerek Little Time Bomb geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bon uh. I'm